Bölüm 305 Canlı resmi yapma ve bulundurma yasağı Hadis 1680 İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayete göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Bu resim ve heykelleri yapanlara, kıyamet günü, bu yaptıklarınıza can verin bakalım diye azap edileceklerdir. Hadis 1681 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferden dönmüştü. Ben de odamın önündeki bölüme resimli bir perde asmıştım. Bunu gören Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rengi değişti ve ya ayşe kıyamet gününde Allah katında insanların en şiddetli azaba uğrayacak olanları Allah'ın yarattığı şeyleri taklide kalkışıp ona benzetmeye çalışanlardır. Ben de o perdeyi kestim bir veya iki yastık yaptım. Hadis 1682 İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim, dedi. Her resim ve heykel yapan cehennemdedir. Yaptığı her bir resim ve heykel için orada bir kişi yaratılarak resim yapana cehennemde azap edecektir. İbni Abbas kendisine resim yapmaktan başka bir işi olmadığını söyleyen kimseye şöyle dedi: Eğer mutlaka resim yapman gerekiyorsa ağaçların ve cansız olan manzara resimleri yap. Hadis 1683. Yine İbn Abbas Allah onlardan razı olsun ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim dedi. Kim dünyada bir canlı resmi yaparsa, kıyamet günü yaptığı resme can vermeye zorlanır. O ise buna asla can veremez. Hadis 1684 İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, ben, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim, dedi. Kıyamet günü azabı en şiddetli olanlar, resim ve heykel yapanlardır. Hadis 1685 Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, Ben, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Şöyle buyururken işittim dedi. Allahü Teala benim yarattığım gibi resim ve heykel yapmak suretiyle yaşatmaya kalkışanlardan daha zalim kim vardır? Yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim vardır? Haydi bir zerre kadar karıncayı yahut bir hububat tanesini veya bir arpa tanesini yoktan var etsinler bakalım. Ne mümkün buyurdu. Hadis 1686 Ebu Talha'dan, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İçinde canlı resmi, ve köpek bulunanlı eve melekler girmez. Hadis 1687. İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir: Cebrail aleyhisselam, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geleceğini söylemişti, fakat gecikti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü. Dışarı çıkınca Cebrail'le karşılaştı ve gecikmesinden dolayı şikayetçi oldu. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam "Biz melekler içinde köpek ve resim heykeli olan eve girmeyiz." cevabını verdi. Hadis 1688. Ayşe Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Cebrail aleyhisselam, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, belli bir saatte geleceğini vaad etmişti. Vakit gelmesine rağmen, Cebril gelmemişti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, elinde bulunan sopayı yere atarak, Allah ve elçileri verdikleri sözden dönmezler dedi. Sonra etrafa göz gezdirince bir de ne görsün? Sidirin altında bir köpek yavrusu. Bunun üzerine bu köpek yavrusu buraya ne zaman girdi? diye sordu. Ben de Allah'a yemin ederim ki bilmiyorum dedim. Emir verdi köpek yavrusu evden çıkarıldı. Cebrail aleyhisselam da hemen yanına çıka geldi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana söz verdin, ben de oturup bekledim ama gelmedin deyince, Cebrail aleyhisselam, evinde bulunan köpek, ziyaretime engel oldu. Biz melekler, içinde köpek, ve resim, heykel bulunan eve girmeyiz, cevabını verdi. Hadis 1689 Ebu'l-Heyyaç Hayyan İbni Hüseyin şöyle demiştir. Ali İbni Ebu Talib, Allah ondan razı olsun, bana bir gün şöyle dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, beni memur ettiği bir işi yapmakla seni görevlendireyim mi? Nerede canlı sureti heykel görürsen, onu tanınmaz hale getir. Tahrib edip yok et. Yükseltilmiş kabirleri de yerle bir et.